teheccüd namazı kılmak için kalktığında şöyle dua ederdir. Allahümme lekel hamdu ente kayyumus semavati vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdu leke mülküs semavati vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdu nurus semavati vel ardı ve lekel hamdu ente hakkum ve vâdukel hakkum ve likaükel hakkum ve kavluke Hakum, ve cennet hakum, ve nahr hakum, ve Nabiye hakum, ve muhammedin hakum, ve salatu hakum. Allahumma neke İslam tabi ke aametu, ve aleyke tevekkel tu, ve ileyke enet bo, ve bike hasam tu, ve ilayke hakem tu, fafirli ma kattem tu, ve ma ahver tu, ve ma ısrar tu, ve ma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 Örülüp dürülmüş iki tane boynuzu vardı. Bir de gördüm ki içinde kendilerini iyice tanımadığım bir takım insanlar var. Ben hemen ben ateşten Allah'a sığınırım demeye başladım. i̇bn Ömer dedi ki bu sırada bize başka bir melek kavuştu ve bana hitaren sen korkma dedi. Ben bu rüyamı kız kardeşim ve müminlerin annesi olan Hafsa'ya anlattım.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 İbni Abbas bu namaz ile gece namazını kastediyor. Mesruk şöyle demiştir. Ben Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin kıldığı namazını sordum. Ayşe sabah namazının iki rekat sünnetinden başka gah yedi, gah dokuz, gah on bir rekattır. Dedi. On bir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geceki ibadeti, uykusu ve gece ibadetinden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 Enes'ten şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan o kadar gün günler... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan o kadar günlerde oruç tutmazdi ki biz onu artık o ayın hiçbir gününde oruç tutmayacak zannederdik. Yine Resulullah o kadar günlerde oruç tutardı ki biz onu artık o ayda hiçbir gün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 takipen onu ezberlemeyi ve onunla amel etmeyi terk ediyor ve farz olan namazdan gafil olarak bütün gece uyuyordu. 13. Bab İnsan uyuduğu ve namaz kılmadığı zaman şeytan onun kulağına işer. Abdullah İbn-i radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam anıldı ve bu adam sabaha kadar uykuya dalar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 İşin'i tahsis edip şöyle dedi. Bize El-Evza'yı tahtis edip şöyle dedi. Bana Yahya Ebni, İbni Ebi Kesir, Ömer İbni Hakim'den, İbni Sevman'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Bana Ebu Selem'e bu hadisin benzerini tahtis etti ve bu hadisi El-Evza'yı rivayet etmekte Ahmet İbni Ebi Selem'e, İbni Ebi İşin'e mütebat etmişlerdir.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 ibadeti o samit tahfis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim her kim gecenin bir kısmında dönüp uyanır, akabinde la ilahe illallah vallahu la şerikele, lehu ve lehul hamdu ve kulli şeyin ve la ilahi, ekber, Ve la ve la illa billah. Allah'tan başka ibadete layık tanrı yoktur ancak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 <gülüyor> vardızı içinde menkıbeler anlatırken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellelle de <gülüyor> anmış onun Abdullah İbni revahan'ın aşağıdaki şiirini inşaatı sırasında şüphesiz kardeşiniz btı söz söylemez buyurduğunu haber vermiştir Ravi Ezuri Rasulullah kardeşimiz sözüyle Abdullah İibni revah'yı kastetmektedir demiştir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 Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldı. Sonra 8 rekat daha namaz kıldı. 2 rekat da oturarak kıldı. Sabah namazını ezanla ikamet arasında 2 rekat nafile kıldı ki o bu 2 rekata hiçbir zaman terk etmedi. 23. Sabah namazının 2 rekat ratibesinin ardından sayan üzerine yatışmağı.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 Kâbir radıyallahu anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan sure öğretir gibi işlerin hepsinde istihareyi öğretirdi. Her birimiz bir işe kastettiği zaman farz olmayarak iki rekatına baskılsın. Sonra şu duayı söylesin. Allahumme inni estehurike bi ilmike ve estakdirike bi kudretike ve eselike min fadlikel azil. فَإِنَّكَ takdiri فَلَا akdir bu ve tanemu vela alemu ve em te uyu Allah'ın mı inkunnte Temu en Hazel Emre hayıruzi fitdini ve meşi ve Akmeti emri yahut da şöyle buyurdu acili emri ve ece Fa huli sümme barik li fihi ve inne kunta talemu enne hazel emre şerru li fii dinin meaşi ve akıbeti emri yahut da şöyle buyuruldu fi atili emri ve etilihi fatrif ve enni fatrifni anhu vaktul li el hayra haysu kâne sümme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 maktumen müyesser kıl, sonra beni bu hayırdan razı kıl. El-Züra ki Ebu Katı'dan şöyle dediğini işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizin biriniz mescide girdiği zaman iki lekat namaz kılmadıkça oturmasın buyurdu. Enes İbni Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize iki lekat namaz kıldırdı, sonra döndü demiştir.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 Eğer ben uyanık bulunmuşsam benimle konuşur. Uyanık değilsem yanüstü uzanırdı. Ali İbni Abdullah dedi ki, Ben Sufyan İbni Uyayne'ye bazıları İmam Malik'i kastediyor. Bunu sabah namazının farzından önceki iki vekatı diye rivayet ediyorlar dedim. Sufyan İbni Uyayne bu otur dedi. 27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 demiştir. 28. Sabah namazının 2 rekat sünnetinde ne miktar okunacak bağlı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 13 rekat namaz kılardı. Sonra sabah namazını işitince hafif 2 rekat da sabah namazının sünnetini kılardı. Bize şube Mahmud ibni Abdurrahman'dan o da halası Amr bin Abdurrahman'dan, o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iliştirmiştir. Ve yine Ahmet ibni Yunus tahsis şöyle dedi, bize Zübeyir tahsis şöyle dedi, bize Yahya ibni Said, Muhammed ibni Abdurrahman'dan, o da Emre Amr'den, o da Ayşe radıyallahu aleyhi tahsis etti. Ayşe şöyle demiştir.